Kurban bayramı da yardımlaşma bayramı değildir. Fakir fukarayı etle hatırlama bayramı değildir. Öyle anneler günü gibi, babalar günü gibi, senede bir defa bir kilo et vermek için fakirleri hatırlamak, İslam dininin hatırlama mantığına aykırıdır. Anneler günü gibi kurban günü et günü mü olurmuş? Kurban bayramı, Saffat suresinde... Allah'ın anlattığı İsmail olayının yıl dönümüdür. Bu da yardımlaşma ile ilgisi yoktur. Oradaki kurban etle ilgili değildir, değildir, değildir. Eğer Kur'an'ın İsmailini, Kur'an'ın kurbanını konuşacaksak. Ama bizim filan yerdeki müessesemizin devam etmesi için öğrencimize burs toplamak için Kur'an'ı alet edeceksek alim Allah güzel bir senaryo. Fena bir senaryo değil. O zaman İsmail yaşaması için her sene bin koç bulmak gerekir. Tiyatronun konusuna bağlı, maksadına bağlı.